bu kitap bizim halikimizin kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye tahhürüye başladı. Bu seyyah, bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi icazı Kur'aniyenin lemaları olan Risale-i Nura baktı ve onun 130 risaleleri ayatı Furkaniyenin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü.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 Nasıl ki Kur'an bütün mucizatı ile ve hakkaniyetine delil olan bütün ile Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhissalatu Vesselam da bütün mucizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti kat'asıdır. İkinci nokta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 3. Kur'an, o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki, Kabe'nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediplerin, muallekat-ı seb'anâmıyla şöhret kasidelerini, o dereceye indirdi ki, Lebid'in kızı, babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş, Ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip,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 Kur'an'ın belagatı takat-ı beşerin fevkindedir, yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydanı muarazaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin ve belîlerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der: "Ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helâket ve zilleti kabul ediniz." diye ilan ettiği halde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 ve bir mertebeyi muvaffakiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi, İslamiyet'in membağı ve Kur'an'ın tercümanı olan Zatın Aleyhissalatu ve herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı ve nüzulü zamanında uyku gibi bir vaziyeti naimanede bulunması ve kelamları ona yetişememesi ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakiki hadisatı kevniyi gaybiyane.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 Belki kısmı ağzamı göz önünde ona münce zibane ve dindarane irtibatı ve hakikat perestane ve müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin ve bakıaların ve keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhanilerin dahi tilaveti vaktinde pervane gibi hak perestane etrafında toplanması Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır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 ve Risale-i Nur'a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaratını bildiren, işarat-ı Kur'aniye namındaki birinci şu'a ve huruf-u Kur'aniye ne kadar muntazam, esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye namındaki sekiz küçük risaleler,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 ve Semerat ve Asar'ının tetabuk'uyla bir tek vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfat ve esmasına delillerle ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki bütün ehli imanın hassiz şehadetleri onun şehadetinden tereşüh etmişler. İşte bu yolcunun Kur'an'dan aldığı dersi tevhid ve imana kısa bir işaret olarak 1. makamın 17. mertebesinde böyle لا اله الا الله الواجب الوجود الواحد الاحد الذي دل على وجوب وجوده في وحدته القران المعجز البيان المقبول المرغوب لاجناس الملك والانس والجان المكروء كل اياته في كل دقيقه بكمال الاحترام بالسنه مئات مليون من نوع الانسان الدائم سلطنته القدسية على أقطار الأرض والأكوان وعلى وجوه الأعصار والزمان والجاري حاكميته المعنبية النورانية على نصف الأرض وخمس البشر في أربعة عشر عصرا بكمال الاحتشام وكذا شهد وبرهن بإجماع سوره للقدسية السماوية وباتفاق آياته النورانية الإلهية وبتبافك أسراره وأنواره وبتضابك حقائكه وثمراته وآثاره بالمشاهدة والعيان دن المشتر